Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine Ve şerefli arkadaşların üzerine olsun Asil kardeşlerim Hendek savaşı Ayetlerle ümmetin önüne konuyordu Ölümsüzleştiriliyordu Benzer durumları Sonraki mümkünler de yaşayabilirdi Tarih inişli çıkışlıydı Talih farklılıklarla Ne kadar tekerrür ediyordu Dünkü müminlerin yaşadığını yarınki müminler de yaşayabiliyordu. Dünkü toplumların yaşadığını daha sonra gelen toplumlar da yaşayabiliyordu. Ayetler müminlerin hayatını aydınlatan nurlardı. Müminlerin önünü aydınlatan nurdan projüktörlerdi. Hende kalbinin ilk aşamasını dile getiren ayetler, Aksap suresinin 10. ve 11. ayetleriydi. Hani onlar, size hem üstünüzden hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Gözler de kaymış, yürekler hançareye gelip dayanmıştı ve siz Allah hakkında bir takım zanlarda bulunuyordunuz. Hani münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar. Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı buyuruluyor. Mekke Müşrik Ordusu fanlarla beraber on bin kişinin üzerindeydi. O güne kadar böyle bir ordu o bölgede görülmemişti. Dağ taş orduydu. Uzaktan bakıldığında bir deniz gibi gözüküyordu. Sonu görünmeyen bir deniz gibi. Ayette üstünüzden ve alt tarafınızdan gelmişlerdi buyuruluyordu. Böyle bir ordunun karşısında durmak nasıl mümkün olabilirdi? İnsani sınırlar içinden bakıldığında bu mümkün olası bir şey değildi. Haliyle ölüme, ebedi hayata sevgili gibi bakamayanların derin bir korkuya kapılmaları, ölümün soğuk yüzünü ruhlarında hissetmeleri kaçınılmaz gözüküyordu. Ayeti kerimede gözler de kaymış, yürekler hançeriye gelip dayanmıştı. Yürekler ağızlara gelmişti buyruluyordu daha vahimi münafıklar ve kalplerinde tam bir kararlılık olamayanlar savrulmaya başlıyorlardı. Sözü aldatılmışlığa kadar götürüyorlardı. Allah ve Rasulünün kendilerini boş vaatlerle aldatmış olduklarını dillendirmekten sakımıyorlardı. Peygamber Efendimiz Hendek kazma esnasında büyük bir kayayı parçalarken Bizans, İran, ve Yemen saraylarının bu ülkelerin fethedileceğinin müjdesini veriyor. Dev bir ordu üzerlerine gelirken, gelecek yıllardaki fetihlerden söz etmek, münafıkları ve imanı zayıf olanları şaşkına çeviriyor, bu müjdelerin birer kuruntu olduğunu söylemekten kendilerini alamıyorlardı. Bu sözlerle kandırılmak istendiğini söylüyorlardı. Ama öbür tarafta kalpleri imanla berraklaşmış, güçlü iman sahibi müminler, bu müjdelerle geleceğe daha bir umutla bakıyor ya da şadetleri gözlüyorlardı, kolluyorlardı. Aksap suresinin 23. ayetinde Müminlerden öyle adamlar vardır ki, Allah ile yaptıkları ahde sadakat gösterdiler. Böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi. Kimi de beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini, ahitlerini değiştirmediler buyuruluyor. Müminlerin kalpleri berraktı. Kalpleri imanın halavetiyle, lezzetiyle hemdemdi. Onlar iman çizgisinde imanın gerektirdiği şekilde yollarını onurla devam ederlerdi. Ne kalplerini, ne yollarını, ne de hayatlarını bulandırırlardı. Sorumluluklarını yerine getirirlerdi Gerektiğinde hayatlarını risk atarlardı İnandıkları yolda maldan ve candan geçmeyi imanlarının bir gereği bilirler Maldan ve candan geçerlerdi Tabii doğal ve şahsiyetli bir şekilde yaşarlar Onurlarından taviz vermeden yaşarlar Haysiyet ve şereflerine gölge düşürmeden Ölümün üzerine de yürürlerdi O'nun kulu olarak, O'nun yolunda ne gerekiyorsa yapmaktan daha onurlu ne olabilirdi? Aksap suresinin 21. ayetinde andolsun, Sizin için Allah'a ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır buyuruluyor. Peygamber Efendimiz hayatının en tatlı zamanlarında asıl hayat ahiret hayatıdır buyrulurlardı. ''Hayatının en zorlu, en acılı zamanlarında da asıl hayat, ahiret hayatıdır.'' buyururlardı. Fani dünyaya, kısacık şu hayata kalplerini, gönüllerini kaptırmazlardı. İki günlük bir hayata bel bağlamak, akli selim olanların yapacağı bir şey değildi. Koca Yunus, bu dünyanın nedenli kısa olduğunu ne kadar güzel şiirleştiriyordu Geldi geçti ömrüm benim Şol yel esip geçmiş gibi Hele bana şöyle gelir Bir göz yumup açmış gibi Bütün duyuşlar, cümle düşünüşler Ve tüm gayretler ebedi alemi Sonsuz hayatı kazanmak içindi Kafa bunun için zoklamalıydı Kalp bunun için çırpınmalıydı Beden bunun için yorulmalıydı. Yoksa bütün bir ömre, insanın tüm kabiliyetlerine, o yüksek enerjisine ve bitimsiz ruhuna yazık etmiş olurdu. Kendini telef etmiş olurdu. İki günlük dünyaya kendisini satmış olabilirdi. Mekke müşrik ordusu en büyük bir orduyla geliyordu. Müminleri ezip geçecek bir orduyla geliyorlardı. Artık yarınlar onlarındı gelecek onlarında. Ama Hendeyi görünce şok geçiriyorlardı. Titiniyor, çabalıyor, binbir yollara başvuruyor fakat bir sonuç alamıyorlardı. Asaf suresinin 9. ayetinde: Ey iman edenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size ordular gelmişti. Biz de onlar üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yapmakta olduğunuzu görendir buyuruyor. Müminler kendilerine düşeni sonuna kadar yapmışlardı. Açlığa, şiddetli soğuğa aldırmadan gece gündüz hendek kazmışlardı. Kendi potansiyellerini ortaya koymuşlardı. Nizami ordularını siperlere yerleştirmişlerdi. Savunma harbinin bütün unsurlarını Yerine getirmişlerdi. Kulun gücü bitince ya dünyaya veda edecekti ya da rahman Rahim rahmetiyle kuluna yardım edecekti. Kullarının göremediği ordularla yardımını gönderiyordu. Kullarının gözler önünde kasırgalarla düşman ordusunu perişan ediyor, zelil ediyordu. Aksab suresinin 25. ayetinde Allah küfür toplumunu kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Onlar hiçbir hayra varamadılar. Savaşta Allah yardımcı ve zafer tutucu olarak müminlere yetti. Allah çok güçlüdür, üstün ve galip olandır buyruluyor. Cins, Arap atlarının üzerinde Mekke müşrik ordusu heybet heybet gelmişti. Dalga dalga gelmişti. Kalplerinde yanar dağlar misali kin ve öfke ateşleri vardı. Kin ve öfke ateşinde, Müminleri yakacaklar, boğacaklardı. Varlıklarını dünyadan sileceklerdi müminlerin. Her biri bir kudret abidesi gibiydi. Karşılarında hiçbir güç ve kudret duramazdı. Hey haat! Bir rüzgarla darmadağın verdiler. Kendilerini çok güçlü zannedenler, rüzgarın önündeki kuru yaprak gibi savruluyorlardı. Hey rüzgarın önündeki sinek! Zavallı nereye kaçıyorsun? Havle ve la la kuvvet illa billahi Gerçek güç ve kuvvet sahibi, asıl azamet sahibi sadece Allahu Teala'dı. Ondan gayrısında hakikette güç ve kuvvet yoktu. Bir de Yahudiler vardı. Beni Kureyza Yahudiler vardı. Müminlerle intifak halindeydiler. Müminlerle anlaşma yapmışlardı. Ama anlaşmaya sadık kalmadılar. Müminlerin en sıkıntılı günlerinde anlaşmayı bozdular ve arkadan vurmaya kalkıştılar. Tam bir ihanet fiil işlediler. Müminleri yok edeceklerini sandılar. Müslümanları Medine'den süreceklere hayaline kapıldılar. Aksap suresinin 26 ve 27. ayetlerinde Allah kitap ehlinden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 Zerre kadar kötülüğün karşılığı vardı Hiçbir şey karşılıksız kalmıyordu Bir de anlaşma üzere olduğu bir topluma arkadan vurmaya kalkmak Bu ne büyük bir ihanetti Bu ihanetin bedeli elbette ağır olacaktı Kalelere sığınıyorlardı Kendilerini sağlama alıyorlardı Ama bir bir umutları kırılıyordu Kalplerine çok geçmeden kork oturuyordu Gelip kendileri teslim oluyorlar, verilen hükme razı oluyorlardı. İhanetin bedeli ölümdü, servetlerini kaybetmekti. Müminler sadıktılar, dürüstlerdi, sözleriyle kalpleriyle bir bütündüler. Birbirlerle kaynaşmış bütünlük içindeydiler. Her türlü tehlikeye karşı uyanıklardı. Gelen ve gelecek olan tehlikelere bütün güç ve kuvvetleriyle zamanında karşılık veriyorlardı. Şimdi onlar bu yurtlara, bu yerlere varis oluyorlardı. Onlar tüm varlıklarıyla kadiri mutlak olan Allahu Teala'ya iman etmişlerdi. En güçlü bağları Rabbi Rahim ileydi. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden